Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. İkinci Bölüm Hazreti Peygamberin Soyu Hazreti Peygamber'in soyu 21. kuşaktan atası olan Adnan vasıtasıyla Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'e dayanmaktadır. Bu sebeple Hazreti Peygamber'in soyunun da mensup olduğu Kuzey Araplarına İsmaililer veya Adnaniler gibi isimler de verilmektedir. Hazreti Peygamber'in Adnan'a kadar soy kütüğü kesin olarak bilinmekte olup şöyledir. Muhammed bin Abdullah bin Abdulmuttalip bin Hashim bin Abdümenaf bin Kusay bin Kilab bin Mürre bin Kab bin Lüey bin Galip bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinane bin Huzeyme bin Müdrike bin İlyas bin Mudar bin Nizar bin Meat bin Adnan. Bu tabloya göre Hazreti Peygamber Arapların Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'in soyundan gelen Adnaniler kolundan Kureyş kabilesinin Haşimoğulları sülalesine mensup Abdullah bin Abdulmuttalib'in oğludur. SonPeygamber.info Onu anlamak ve anlatmak için...